Ebu Zer Cündüp İbni Cünade, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: "Ey Allah'ın Rasulu, hangi amel daha üstündür?" dedim. "Allah'a iman ve Allah yolunda cihattır." buyurdu. "Bu sefer ben hangi esir ve köleyi hürriyetine kavuşturmak daha faziletlidir?" dedim. "Sahipleri yanında." En kıymetli ve değeri yüksek olanı buyurdu. Cihadı ve köle azadını yapamaz isem dedim. İş bilene yardım edersin. İş bilmiyenin işini yaparsın buyurdu. Ey Allah'ın Rasulu, bunların hiçbirini yapamaz isem dedim. İnsanlara zarar vermekten sakınırsın. Bu da kendi şahsına verdiğin bir sadakadır buyurdu.